Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hazata Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugünkü konuğum e, Bahçeşehir Üniversitesi Betam, araş Betam'da araştırma görevlisi Doktor Barış Gencer Baykan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep. Barış Bey. E, şimdi e, sizin burada olma sebebiniz e, bizim çok hani... Merak ettiğimiz bir konu aslında takip ettik ama sizin kadar detaylı bilmiyoruz Lütfen. ve e, çok desteğinize ihtiyacımız var. Bu yıl boyunca şimdi yılın son programı olduğu için şöyle hani Türkiye'de ve dünyada e, 2012 boyunca e, çevreyle ilgili hangi büyük ihtimali olumsuzlar daha ön planda oluyor Maalesef. ama haberler olunca olumsuzlar ön planda. Ama e, olumlu olumsuz bütün e, o haberlerin üzerinden biraz geçebiliriz. Tabii miyiz? Beraber, beraber değerlendirmek en doğrusu olacaktır. Evet. 2012 yoğun bir yıl geçti. Her ayına neredeyse bir e, olumlu olumsuz bir çevre hareketi de, e, gün damgasını vurdu. Çok gündeme geldi. Hı hı. E, işte buraya gelirken bir konuları değerlendirdim. Yani derledim. Kısa başlıklar mesela şöyle verebilirim. Tabiat yasası gündeme geldi. Kentsel dönüşüm özellikle sıkça tartışılır oldu. E, Türkiye'de 2B orman vasfını yitirme, yitirmiş arazilerin satışı özelleştirme adı e, altında gündeme geldi. HES'ler son 4-5 yıldır 2004'ten bu yana sürekli gündemde özellikle Karadeniz bölgesi için. E, idari araçlar var. bu Kalkınma politikasının idari araçları pek çevre dostu değil maalesef. Yürütmeyi durdurma kararları e, ortadan kalkıyor. ÇED muafiyeti büyük projelere e, geliyor ve bu projeler özellikle enerji, kentleşme ve ulaşım alanında... Büyük projeler, çevre ve ekoloji tahribatı yaratacak projeler. Kentleşmeyle ilgili geldiğimizde İstanbul'da ikinci şehrin kurulması söz konusu, Kanal İstanbul söz konusu, Taksim projesi hepimizin bildiği Türkiye'nin gündemi olan bir konu. Üçüncü köprü İstanbul'a üçüncü köprü. İstanbul üzerinde nedense yoğun bir baskı var. Evet, evet. <gülüyor> İstanbul'la ilgili haberlerin saydık, çoğu. Saydıklarımızın çoğu öyle. Çünkü e, mega bir kent, yani bir metropol, e, 16 milyon yaklaşık nüfusu var ve bütün bu projeler gerçekleşirse artık ekolojik sınırların sonuna yaklaşılacağı söyleniyor. Hem su hazdalarına hem orman hazdalarına hem havası ve suyu işte trafiği siz düşünün bu insanların beslenmesini düşünün. Bir yani... de İstanbul'un çok endemik bitkileri var, endemik türleri var, çok geniş bir ekolojik zenginliği var. Biz şehirde göremesek bile aslında bir adım attığınızda hayvanlar, böcekler, bitkiler... Kesinlikle yani ben İstanbul'un yüzde... 45'inin ormanlık alan olduğunu duyduğunda şaşırmıştım mesela böyle bir veri görünce hı hı. Yani biz görmüyoruz günlük yaşamda ama gerçekten öyle bir bizde vahşi demesek de bir doğal yaşam söz konusu ama işte kuzeye gittikçe her iki yakaya da genişledikçe hı hı. kentleşmeyle ve özellikle mesela 3. köprünün bir kentleşme değil pardon bir ulaşım değil kentleşme Aynen. projesi olduğuna söz konusu oluyor çünkü dönüp baktığımızda birinci köprünün Yerleşim alanını nasıl açtığını ve doğal tahribatını nasıl yaptığını, ikinci köprünün keza kendi trafiğini yarattığını ve kendi tahribatını yarattığını görüyoruz. İşte 2012'de bu özellikle İstanbul Söz Konsolosluğu'nda birçok ikinci, üçüncü, dördüncü projeler e, ardı, ardı geliyor. E, temel bunlar vardı. E, dünyada e, tabii belli başlı konular var. E, hemen aklıma gelenlerden en yakın olduğu için Mertes, iklim ilgili hı hı. bağlantısını artık yavaş yavaş yavaş yavaş değil hızlıca kurmamız gereken e, Amerika Birleşik Devletlerindeki sendika sırması e, e, iklim e, doğal felaketler zaten oluyor ama iklim değişikliğinin bunların şiddetini ve e, sayısının arttığını artık bilim adamları kesin kesin söyleyebiliyorlar bunu anlamayan bir tek politikacılar herhalde. E, hı hı. Ee, mesela Sendi'de 15 milyar dolar e, zarar öngörülürken bu birden 45-50 milyar dolar, zor, e, dolara çıktı. E, New York işte elektriksiz susuz kaldı e, günlerce. Ve insanlar artık bunu e, idrak ettiler. En azından kötü bir felaketle yaşasalar bile. Hemen bağlantılı yine Kasım sonu aralık başında iklim müzakereleri oldu Doha'da. Hı hı. Ee, biz Kopenhag'dan beri hep umutla bu, bakıyorduk bu müzakerelere Birleşmiş Milletler'in altında. Üye devletler, 200 küsur devlet bir araya gelip iklim için bir şeyler yapacaklar diye ama maalesef artık onlara umut bağlayamıyoruz, bel bağlayamıyoruz. Artık kentimiz mi, ülkemiz mi, belediyemiz mi ya da sivil toplum kuruluşları bu işi artık kendileri yapacaklar. Çünkü ulus devletlerden kendi ekonomik kısa dönemli, kısa vadeli ekonomik çıkarlarından pek bir şey çıkmayacağı en azından... Netleşti. Peki sizce mesela ne olsa hangi adım atılsa politikacılar tarafından birazcık ümit ışığı belirirdi mesela hani öyle bir nokta var mı hani şunu değiştirsek toplum toplumca veya dünyaca o zaman bu iklim değişikliği konusunda da çok daha olumlu gelişmeler. Şimdi oradaki temel konu ben birazcık yani politik açıdan bakarsak şeye bağlı. Şimdi iklim değişikliği dediğimde hep Konuştuğumuzda hep 2030, 2040, 2050, 2100 gibi hı hı. projeksiyonlar yapıyoruz. işte 2 derece sıma, 4 derece sıma, 6 derece ısınma. Ee, bunu bir kere de yakın vadeye çekmek lazım ve o ilişkiyi birebir kurmak lazım. Aslında iklim değişikliği şu an yaşanıyor, şu an hayatımızda. Ee, işte Samsun'daki, seyir hatırlıyorum İstanbul'da daha 3 sene önce 32 kişi basın ekspres yolun e, nehre dönmesinden hayatını kaybetti. Ee, Tabi burada Türkiye'de ekstra bir sorun var. Altyapımız da bizim çok kötü olduğu için bu doğal felaketler kötü altyapıyla birleşince daha büyük bir canlı mal kaybına e, neden oluyor. Şimdi iktidarlar, hükümetler dört yıllığına seçiliyor, beş yıllığına seçiliyor en fazla. Ama iklim değişikliğinizde uzun vadeli politikalar lazım. <Gülüyor> ee, i̇şte biz kısa vadeli kalkınma <Gülüyor> e, ve ondan oyalıp işte iktidarımızı neyi düşünüyoruz ama işte belki de bu şey iflas etmiş olabilir şu argüman yani. ...torunlarımız için bir şeyler yapacağız... İşte ...çocuklarımız için bir şeyler yapacağız değil... ...hayır kendimiz için bir şey yapacağız ve şu an... E, ...iklim değişikliği olmasa bile aslında yapmamız gereken... ...birçok şey var yani iklim değişikliğini bir, bir yana koyalım... Hı hı. E, ...çevre sağlığı, halk sağlığı... ...ve e, yaşam kalitemiz için... Yani, e, ...yapmamız gereken birçok şey var... ...tabii bunlar yani... E, ...bir çırpıda söylenemez ama en azından... ...politikacıları bunları belki seçimlerle... ...bağlaştırmamız önemli çünkü onlara oy veriyoruz... ...seçiyoruz, hı hı. karar vericileri seçiyoruz... ...onlar da bürokratları atıyorlar... E, Belki seçimlerin konusunu artık çevreyle birebir ilişkilendirmek lazım. Bu çok önemli. Hem yerel seçimlerde bu çok daha kolay. Hı hı. Çünkü ulusal seçimlerde milletvekilimizi görmediğimiz işte İstanbul'dan e, birçok milletvekili çıkıyor. Ama biz mesela hangi partiden hangi milletvekili seçtiğimizi bilmiyoruz. Ortak bir adaya oy veriyoruz. Ve onu takip edemiyoruz Ankara'da. E, ama yerel seçimlerde bu çok önemli. Belediyemizin iklim değişikliği için kez, ha, hem uyum hem de önleme için neler yaptığını bilmiyoruz. E, ...bilmek, onlara sormak... ...bu bizim yurttaş olarak en tabii... En, ...en doğal hakkımız. Çevre için işte projeler... ...mesela ulaşım projeleri yapıyorlar, kentleşme projeleri yapıyorlar... ...alt yapı enerji projeleri yapıyorlar... ...burada toplumun sesini dinliyorlar mı... ...katılımcı bir politika uyguluyorlar mı... Işte ...temiz enerjilere yatırım yapıyorlar mı... Hı hı. ...yolları engellilere göre... ...dizayn ediyorlar mı... ...her alanda sorgulamak ve bunları artık... Oyu bir elimizde şey gibi koz gibi kullanmak koz gibi, değil koz gibi mi? Kullanmak evet. diye düşünüyorum. Aslında bir silahımız var bizim elimizde oy olarak. Peki o zaman e, enerji dediniz ona istiyorsanız bir geri Tabii. dönelim. Şimdi termik santraller, nükleer santraller, HES'ler yani enerji için sürekli bir e, çatışma yaşanıyor Kesin, sanki. Kesinlikle. E, yani Türkiye herhalde en tahripkar projelerinden e, ki bu yeni de değil 80'lerden bu yana hep gündemde işte o zaman... E, ...şimdi hatırlayalım, daha turizm bölgelerinde yatırıma açılmıştı. Muğla yatağın, İzmir Ali Ağa. Gerçi İzmir Ali'de Ağla'daki mücadeleyle kazanıldı ama tekrar 7 tane termik santral yapılması gündemde. Bugün hatta haberlerde vardı Afşin Elbistan'ın özelleştirmesiyle ilgili... ...10-12 milyar dolarlık bir yatırım projesi düşünülüyor. Ki bunlar 30 yıllık projeler ama artık sürülebilir bir yanı yok. Çünkü çevre sağlığına ve halk sağlığına çok kötü etkileri oldu. Bunları aslında... Bir envantene çıkarsak bile tekrar termik santral yapılması belki yasaklanır. Ama aksine 40-50'ye yakın termik santral projesi var. 700'ü Karadeniz'de olmak üzere 2000'e yakın HES projesi var. <gülüyor> Dayanacak gibi evet, yani. Evet, nükleer santral 1-2-3 geliyor. Tabii ya yani bunlar altında hep aslında ekonomi ve ekoloji çatışması yatıyor. büyüyen Büyümekte, gelişmekte olan bir ülkeyiz. Nüfusumuz büyüyor. Bunları hem gıda lazım hem yol lazım hem gelir seviyesinin orta sınıfın büyüdüğünü ve tüketimi aç bir toplum tüketimi açık bir toplum olduğumuzu söylemek gerekir. İşte daha çok araba almak istiyoruz, yeni projelerde konutlarda oturmak istiyoruz ve iktidarlar da bunlar çok güzel karşılıklı bir çerçevede kullanılıyor. İşte hep enerji açığımız var yıllardan beri. Aslında fazlamız bile var. Enerji fazlamız bile var ama. Onu soracaktım. Yani gerçekten bir enerji açığımız var mı? Ve bunların yani büyük bir ihtimalle istiyoruz ki hani rüzgar santralleri olsun. O gerçekçi bir beklenti mi? Ee, yoksa e, belki de birkaç tane santrale razı olmamız gerekiyor? Hmm. Ee, şimdi biz Türkiye'ye baktığımızda yüzde doksanı bizim enerji tüketimimizin yüzde doksanı fosil yakıtlardan. Yüzde otuz doğalgazdan yüzde otuz petrolden yüzde otuz kömürden. Hı hı. Aslında kara bir tablo var. Ki bizim doğalgazımız e, yok. Petrolümüz yok. Sadece kömürümüz var. O da kaliteli bir kömür değil. <gülüyor> pardon. E, güneşteki potansiyelimize baktığımızda, rüzgardaki potansiyelimize baktığımızda şu an Türkiye'nin bütün toplam kurulu gücü yani e, fosil veya olsun olmasın yenilenebilir bir dahil 55 bin megavat. 48 bin megavat sadece teknik şeyimiz var, bizim kapasitemiz var. Ticari hı hı. kapasitemiz pardon. Teknik kapasitemiz 80 bin megavat olu e, ispatlandı. E, yani biraz güneş, biraz e, e, şeyle, rüzgarla aslında bütün üretim sağlayabiliriz ama tabii bu gerçekçi değil. Yani birden %100 yenilebilir enerji en az da kısa vadede olmayabilir. E, biraz fosil ekite razı olmamız şey olabilir Bu boyutta değil. Yani hamma maddemiz bu kadar verken, dünya işte nükleerden çıkıyorken, işte Fukushima'daki kazadan sonra Avrupa'nın birçok ülkesi artık yatırımlarını devrettiğini, kapattığını söyledi yani uzun vadede. Almanya, İsviçre, Japonya, İtalya Referandum'a gitti mesela İtalya'dakiler, hı hı. İtalyan yurttaşlar bunu yine santrallerin açılımı olan ABD'de yine santral kurulmuyor. Yani dünya rüzgar-güneşe gidiyor. Biz mesela 2013 yılı her yerde bunu vurguluyorum. TÜBİTAK kömür yılı ilan etti 2013 yılına. Yani rüzgar-güneşe bu kadar potansiyel varken yatırım yapmamız gerekiyorken biz hala mesela rüzgar-güneş için ölçüm bir yıllık ölçümler öngörüyoruz ve ondan sonra 2023 için sadece 3000 megawatt sınır koyuyoruz. Ki aslında sınırsız bir ham madde kaynağımız var. Ee, sınır koymak derken ne demek istiyorsunuz? Ya, yani öyle bir hedef var. Sadece 3000 megawatt <gülüyor> hedef var. Hedef. Ee, aslında çok daha fazla olabilir ama ya, bunda bir altyapı yatırımı da gerekir. Bir RG yatırımı da gerekir. Yani Türkiye'de o yönden eksik. Ee, çünkü yabancı firmaların buraya gelip yatırım yap, yapması gerekiyor. Ve Türkiye'de belki o yapması gerekiyor. Ki keza... E, 2004'ten beri bekleyen ama 2011'de çıkan e, yenilebilen enerji kanunu rüzgara ve güneşe destek veriyor. Hmm. Ama nükleere daha fazla veriyor. Hmm. E, 13 dolar sent nükleere verirken 7 dolar sent rüzgara veriyor. Yerli üretime destek var. Orada önemli onun altını çizmek lazım. Yerli üretilirse e, güneş panelleri veya rüzgar türbinleri yerli üretilirse ona ayrıca bir destek var. Hmm. E, ama işte orada bizde teknolojik altyapı yeterli olmadığı için o desteği e, tamamıyla alamıyor yer, yerli üreticiler. Enerji konusu böyle işte HES mesela sular bir sep, e, sınırsız kaynaklar sular boşa akıyor. Boşa akmasın Boşa akıyor. Mi? Evet hemen onlara bir baraj yapalım ki kullanabilelim. İşte mesela burada yani HES'lerin hem doğayı tahrip ettiği, insanların geçim kaynaklarını tahrip ettiği, işte tarımla ilgili hayvancılıkla ilgili HES pardon Karadeniz'de onlarca küçük dereye e, havuza planlaması yapılmadan, nehir planlaması yapılmadan Sadece işte başkentten e, Google Map'e bakıp nerede ne kadar haz var ve biz bunların nasıl şey yaparız e, ele gibi. Ki burada e, dikkati çekmek gereken bir nokta da inşaat sektörünün buradaki rolü. Hı hı. Sadece enerji değil inşaat sektörünün de e, bunda bir payı var ve inşaat sektörü ekonomide motor demeyelim ama e, kriz anında öne çıkan sektörlerden biri. işte bu kadar toplu konut projesinin yapılması, sürekli projelerin bütün Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere projelerin yapılması... Ee, ekonomiyi biraz döndürüyor. Bu HES santrallerinde özellikle de inşaat şirketlerinin rolüne hem lobicilik faaliyeti olarak hem de destek olarak. E, çünkü orada siz işte kamyonlar, yollar açıyorsunuz. Büyük betonlar, büyük inşaatlar yapıyorsunuz sadece hı hı. E, enerji üretmek için. Ama e, iklim değişikliği de burada birebir alakalı. Çünkü 15-20 yıldaki projeksiyonlarda orada bir e, susuzluk, bir kuraklık yaşanacağı ya da sus, yağış rejimlerinin değişeceği e, öngörülüyor. Onun için yani 10-15 yıla kadar bunlar bu projeler kalık kalabilir. Yani Sadece gölleri pardon yani değerleri kurutup nehirleri kurutup e, bomboş boş bir e, baraj elimizde kalabilir maalesef. Yani yok ettiğimizde kalacağız yok gibi ettiğimizde bir şey. Evet, yani bunlar uzun vade işte dediğim gibi hep kısa vade orta vade uzun vade ekonomik çıkarlar siyasi çıkarlar oy döngüsü hep bunlar aslında iç içe yani birbirinden ayrı düşmemek lazım. Ee, doktor Barış Gencer Baykan'la birlikteyiz. Bahçeşehir Üniversitesi Betam'da e, araştırma görevlisi kendisi ve 2012'yi değerlendiriyoruz gene olarak hani çevre haberleriyle. E, peki bu kentsel dönüşümle ilgili biraz konuşabilir miyiz? Yani e, nereye kadar kent dönüşecek? Ee, <gülüyor> ne olacak? İstanbul çıkış noktası e, rant için olmayabilir işte özellikle 99 depreminden sonra yani Türkiye'nin e, %97'si fay hattında. Maalesef 70'lerde, 60'larda, 80'lerde yapılan evlerin birçoğu çürük kaldırmayacak bir, bir dönüşüm gerekli ama bunun merkezi olmaması, tek elden olmaması, tokiyle olmaması değil, yurttaş katılımıyla olması, ihtiyaca göre olması. Bakıyorsunuz mesela şimdi deprem bölgelerindeki projeler, mesela Zeytinburnu deprem tehlikesi altında olan bir proje, 10 yıldır kentsel dönüşüm başlamış ama hiç bir sonlamamış, devam etmemiş ama tarlabaşı bakıyorsunuz hemen düzlenip oraya yine yerler yapılabiliyor. Ya da ya sulukul, sulukule. Hı hı. Yani depremle en başta ilk etapta şey olmayan, biri birebiri çikisi olmayan bölgeler. Tabii oradaki toprak rantı çok büyük. Özellikle İstanbul'da. Hı hı. Sürekli işte finans merkezi, marka kent, büyükşehir, megakent. Mega yani gayrimenkul gerçekten para getiriyor ve şu an Onunla onun önünde durabilecek bir motor başka bir güç yok gibi. Ee, bilmiyorum bir önümüzdeki 5-10 yıl bu kentsel dönüşümü tartışacağız. Bunun hukuki yönlerini işte insanların yaşam alanından çıkarmasını konut hakkını tartışacağız, barınma hakkını tartışacağız. Ee, çünkü ya, Tokyo öyle yetkiler veriyor ki istediği yer, istediği araziyi, istediği şeyi alıp dönüştürebiliyor. Hı hı. Ee, Burada dikkat edilmesi gereken bir konu yani günlerde yani yıllar hatta konuşulacak bir konu bence peki bu hani köylerin e, mahalle olması ya da işte ne bileyim böyle büyük şehirlere dönüşmesi daha sonra e, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz bunda bizim için daha düz biz dediğim çevre için evet. bir tehlike e, var mı orada evet köylerin e, yaklaşık yarısının e, statüsünü kaldırılması ve onların artık ilçeler eklenmesi işte meraların, ortak alanların elden çıkacağı, oraların imara açılacağı hmm. tehlikesi uzmanlar bunu dikkat çekiyor. Ben konu uzmanı değilim ama ondan sonra biz yani dünya yerelleşmeye doğru giderken biz merkezileşmeye doğru gidiyoruz. Yani büyük şehirler yatıyoruz. İşte 13'ten 26'ya çıktı. Eee yani yetkileri dağıtmak yerine tek elde topluyoruz. İşte TOKİ'de topluyoruz. Çevre ve şehir, Şehircilik Bakanlığı'nda topluyoruz. büyük şehirlerde topluyoruz. İşte köyleri ortadan kaldırıyoruz aslında. işte köyleri ortadan kaldırıyorsunuz ama Oradaki insanlar e, hayatlarına nasıl devam edecekler? Ekonomik anlamda nasıl bir yaşam döngüsü içinde kalacaklar? İşte okulu ne olacak? Gelen yeni emlak vergileri söz konusu olacak onlar için. E, hizmet alımı daha merkeziyle e, Yani daha küçük boyutta değil de. ya Biz Adem'in merkeziyetçiliği yerleşmeyi savunmamız gerekirken, yani dünya o yöne girerken yani hem bu kültürel anlamda olabilir, yani dil anlamında olabilir, folklorik anlamında olabilir, eğitim anlamında olabilir, çevre anlamında olabilir. Çünkü... Bütün bu projelere baktığımızda aslında ulaşım, enerji, altyapı hepsi merkezi projeler. İşte baraj hı hı. merkezi bir proje, büyük barajlar. Ee, İstanbul'daki 3. Köprü merkezi bir proje, yerel planlarda olmayan bir proje. Ee, Yerelin ihtiyacı neyse, yerel oradaki katılım ya yurttaşların katılımı neyse aslında ona göre planlanmalı ve onlara güç verilmeli. Biz daha çok... Bir merkezileşmeye ve tekerleşmeye doğru gidiyoruz. da büyük şeyleri de o açıdan değerlendirmek lazım bence. Şimdi yerelli koruyalım, hatta köyleri koruyalım derken aklıma şu da geldi. Bir de tohumu koruyalım. Bu sene tohumla ilgili de çok evet. çalışma yapıldı. GDO ile ilgili çok tartışmalar oldu. Onu Kesinlikle. da bir üstünden geçelim isterseniz. Evet. E, GDO tohum son 10 yılda artık. Yani son yolda sıkça tartışmaya başladığımız konular 2004'te. Özellikle GDOM sesi gündeme geldi. 2006'da tohum kanunu çıktı. Tohumlar artık sertifikalandırıcı ve çiftçilerin birbiriyle değişik işte, tokuş yapamayacağı hale getirildi. Tohum takasları da burada biraz oradan doğdu aslında. Bunun sertifikalanmasına, şirketlerin elinden geçmesine ve onlar tarafından denetlenmesine. Karşın küçük çiftçinin, kentlinin, tarımla uğraşanların bir ele geleceği işte atalık tohumları, yerli tohumları. ...bir bile takas edebileceği e, alanlar oluştu. Bu ekolojik pazarlarla biraz iç içe geçti. Hı hı. E, i̇nsanlar ekolojik pazarları tanıdı. Organik gıda nedir? Çünkü GDO dediniz de bu biraz GDO. Tamam alternatif ne? Biz hep diyoruz sürdürülebilir tarım. E, biraz iyi tarım, belki organik tarım. O alanla hep işaret ediyoruz. E, burada nasıl uğraşacaklar? İşte küçük üreticiye ulaşma, aracıları aradan çıkarma, ekolojik pazara gitme... Orada işte tohum takasları e, söz konusu. Bu özellikle Ege ve Marmara'da şey yapılıyor ki dileği mesela yeni yılda e, öyle bir dilek varsa işte bunun Karadeniz'e Doğu Anadolu'ya Güneydoğu Anadolu'ya da gitmesi e, oradaki yerel ve atalar kalma tohumlarının da bir şekilde envantere geçmesi ve e, takasları girmesi çok önemli. E, yavaş şehirlerde mesela bu ilişkili. Hı -hı. Yavaş şehirlerde tohum takası işte Seferihisar'da oluyor. E, belki diğer yavaş şehirlerde bunu alacak çünkü yani gıda Aktivizm gelişiyor. Gıda aktivizmi son 5 yılda bence özellikle Türkiye'de çok gelişti. Bunun hem balıkçılık yönünde Lüfer kampanyası ile gördük. Hem GDO'da Greenpeace'ime geliyor. Her platformlu kampanyaları gördük. Ee, Organik pazarlarda Buğday Derneği'nde gördük. Ekolojik Üreticiler Derneği'nde gördük. Yani insanlar gıda deyince biraz daha e, şey duruyorlar. Biraz daha dikkatli duruyorlar. Hı hı. Ve ne yediklerini sorguluyorlar e, diye düşünüyorum ben özellikle son birkaç yılda. Peki bir de bu tabiat koruma kanunu ile ilgili evet. ve işte hayvan hakları yasası. Onlarla ilgili de çok tartışmalar yaşandı Doğru, 2012 evet. boyunca. Ee, tabiat koruma kanunu uzun yıllar taslak halinde e, konuşuldu, tartışıldı. E, ama de genel kurula sorulmadan önce aslında bu şöyle bir aldatmaca diyeceğim kabaca ama e, Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde getirildi ama o dönemde sivil toplum kuruluşları çok iyi bir iş yaptılar. Bunun Avrupa Birliği ile uyumuna yakından uzaktan ilişkisi olmadığı, işte sit alanlarının kaldırılacağı, bunların enerji ve ulaşım yatırımlarına açılacağı, koruma kurularını ortadan kaldıracağı ve doğa korumaya büyük bir sekte vuracağı konusunda yoğun bir çabaya girişler. Hatta tabiat kanunu izleme girişimi kuruldu. 74 örgütün beraber hareket <gülüyor> ettiği. Bunlar İngilizce çevrildi, Avrupa Komisyonu'na iletildi. Avrupa Komisyonu da özellikle her yıl yayınladığı, kime yayınladığı Türkiye'nin AB'de müzakerelerinin geldiği noktada bir rapor yayınlıyorlar. 20 30 küsur başlıktan oluşuyor. Bir başlığı da çevre. Orada çeşitli konularda işte kimyasallar konusunda, atık konusunda, hava kalitesi, su kalitesi, iklim değişikliği, nükleer, güvenlik, endüstriyel kirlilik ve ee, doğa koruma konusunda alt 10 küsur başlık var ve doğa koruma başlığının altında bu sıkça eleştirildi bu tabiat izleme pardon tabiat kanununun getiriliş şekli ve takdim ediliş şekli. Ee, Avrupa Komisyonu'ndan da tepkiler doğdu. Orada bir geri adım atıldı. Ee, ama Ocak oyunda tekrar meclise gelecek. Yine onu izlemeye devam edeceğiz. Ee, hayvan hakları konusunda da e, işte aslında etki tepki hep beraber yani bu bir diyalektik bir süreç. Yani e, politikeler aslında duyarsız demeyelim ama Tepkiye duyarlar. Kendilerinden bir duyarlılık geliştirmiyorlar Ama siz imza kampanyası yaptıkça, sokağa çıktıkça, medyadaki sesinizi duyurdukça ve haklı taleplerinizi ortaya koydukça e, seçmen orada rol oynayabiliyor. ve bunu Bu sene birazcık öyle oldu. Sanki sokağa çıkınca, imzaları verince e, cevap gelmeye başladı Kesinlikle. gibi. Yani Şimdi hep şey konuşuyoruz ama e, sorunları, felaketleri konuşuyoruz ama bir yandan da sivil toplumun gücü genişliyor, imkanları genişliyor. Özellikle internet kullanımı, sosyal medyanın kullanımı. Partiler yavaş yavaş bu işe el atıyor. İşte Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kuruldu. Yeşiller ve HDP'nin birleştiği. Ekolojik anayasa keza bu senin olumlu, yani pozitif günden Evet, dersek... evet. Artık pozitif de <gülüyor> artık... <ekonomik>. Son beş <gülüyor> dakikamız var. Ekolojik anayasa çok önemli. Hem bu çevre örgütleri bir araya geldi bunun için. Hem meclise gidildi, bu partilere tanıtıldı. Meclis Anayasa Komisyonu'na sunuldu geçen sene Ocak ayında. Ve artık yani buna tepkisiz kalamıyor şeylerdi çünkü dinliyorlar, e, anlamlandırmaya çalışıyorlar bu nedeni değildir diye. Ki organik tarımla da ilgili bir hak olarak anayasaya girebileceği konusunda geçen bir Milliyet Gazetesi'nde bir e, haber vardı. Onu da izlemek lazım. E, geliyor konusunda gördük toplu işte gıda başvuruları vardı geliyor konusunda geri çekildi ama yen başvuruları duruyor. E, o da bir başarı olarak e, sayılabilir hayvan hakları içinde yürüyüş yapıldı kesinlikle evet İstanbul'da Ankara'da büyük mitingler düzenlendi ve e, şu an geri adım attı herhalde e, bakanlık ya tasarım geri çekildi diye. Yani yine gelebilir ama en azından bir revizyon olur bir değişiklik olur e, hı hı. sivil toplumun talebi çevre örgütlerin, e, hayvan hakları aktivistlerin talepleri belki bu işin içine girer hı hı. E, po pozitif günden biraz böyle hı hı. peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı gitmeden e, 2013'e geçmeden önce 20 önce e, benim <gülüyor> Çok önemsediğim bir konu yavaş şehirler. Türkiye'de hı. Sefiri Hisar bunun öncülüğünü yapıyor. Şu an 8'e çıktı. Tam isimleri hatırlayabilir miyim? Muğla, Akyaka, Adapazarı, Taraklı, Aydın, Pazar, Yeni Pazar galiba, Gökçeada, Çanakkale, Gökçeada. 8'e evet. yani e kadar çıktı ve bunların gelişmesi çok önemli. 40 eli vize, Urfa, Halfeti, Yavaş ee, şehirler artık yani bu unvanı alacaklar arasında. Ben bunların Değiştirici, dönüştürücü gücü olduğuna inanıyorum. Çünkü yerelde başka bir ekonominin, başka bir sosyal ilişkinin, başka bir doğa korumaların mümkün olduğunu söylüyorlar. Yani 50 binden az e, kentlere veriliyor bu iman. Ki orada ulaşımı, enerjiyi, gıdayı, işte kadın emeğini, engelleri düşünen, e, işte yavaş büyümenin de mümkün olduğu, kaliteli büyümenin mümkün olduğu e, bir konsept. Bunun gelişmesini e, dilerim yeni yılda. Yine enerji potansiyeli hep konuşuyoruz artık bunun belki bizim daha yurttaşlarımızın işte küçük hep merkezi projeler dedik ya işte 2013 artık çatımızda güneş paneli görebileceğimiz bir yıl olsun ya da çünkü lisanssız üretim de mümkün artık rüzgar enerjisinde özellikle 500 kW altında güneşteki hakeza öyle yani siteler, üniversiteler, hastaneler, toplu konutu projeleri artık lisans almadan kendi e, alternatifler kurarak enerjilerini üretirler. Belki bunu görmek isteriz. Çevre kitapları umut verenlerden, belgesellerden. Geç bu sorunlarla alakalı. Çünkü sorun oldukça, bunun filmi çekiliyor, belgesel çekiliyor, kayıt altına alınıyor. Ee, yeni kitaplar, yeni belgeseller. E, görmek isterim 2013'te şahsa. Tamam çok teşekkürler Doktor Barış Gencer Baykanla görüştük. Bahçe Üniversitesi Betam Araştırma Görevlisi 2012'de olanları bir de 2013'ün niyetleri Niyetler, veya evet. evet ya da dilekleri güzel dileklerle. Güzel dileklerle. Ee, i̇nşallah 2013'te de Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği olarak hem tohum çalışmasına hem ekolojik pazarlara hem diğer çalışmalarımıza ve Açık Radyo'daki Cuma günü saat 10.30'daki yayınımıza devam ediyor olacağız. O zaman çok teşekkürler evet, geldiğiniz teşekkürler, için. için. Ee, ekolojik pazarlarda görüşmek üzere ve yeni yılda görüşmek üzere diyelim iyi günler. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi. Açık Radyo program destekçisi olun.